اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على رسولنا رب العالمين وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد قطر النده ikinci dersimizde istedik ismin bir önceki dersimizde ismi gördük şimdi ismin kısımlarından muğrab ve mebnim olan isimleri göreceğiz demek ki kelamın kendinden oluştuğu şey kelime Kelime ise üç kısımdan müteşekkil, isim, fiil. Harf, ismin alametlerini öğrendik. Şimdi ismin kısımlarını göreceğiz, İki ayıracağız ismi de. O da, yani nasıl e, taksim edebiliriz bunu? Diyebiliriz, sonu itibariyle isim iki kısma ayrılır, sonu itibariyle. Yani en son harfinin harekesi itibariyle, sonu itibariyle isim iki kısma ayrılır. وَهُوَ اُوْ darbani iki kısımdır. مُعُرَبٌ mu'rab olan isim ve huwa o ma'o şeydir ki yetagayyeru değişiyor ahiruhu onun sonu bi sebebi sebebiyle el avamili amillerin etkenlerin sebebiyle eddahilati alayhi onun üzerine giren amiller sebebiyle sonu değişen kelimelerdir demiş mu'rab olan ismin tanımı kezeydin Zeydin gibi demiş. "Ve mabniyun ve mabni isimler vardır ve huwa bi hilafihî." O bunun hilafınadır. Yani üzerine giren amiller sebebiyle sonu değişmeyen kelimelerdir. Hilafından kastettiği budur. Demek ki kelimenin başına bir amil, etken Amilin olduğunu göreceğiz zaten girdiğinde kelimenin sonunu değiştiriyorsa nun mu olarak diyoruz değişilmiyorsa buna mebni diyoruz. Kehula'i hula'i kelimesi gibi fi luzumil kesri her zaman kesre mülazamet eder. Yani meksurdur. Haula'i haula'i başına ne gelirse gelsin değişmez. Ve kedalik hazami hazami gibi ve emsi ve emsi kelimesi gibi fi lugatil hicaziyyin hicazlaların lügatında bu kelimeler de her zaman kesre üzere mebni wa ka ahadi asha wa akhawatihi 11 ve kardeşleri gibi fi'luzumü'l-fethi fetha her zaman mülazimdirler. Başlarına ne gelirse gelsin 11'den 19'a kadar sayılar her zaman 12 müstesna fethaya mebli'dirler wa ka qablu wa ba'du qablu gibi ve akhawatihuma ve o ikisinin kardeşleri fi'luzumü'z-zammi dammeye mülazemet ettikleri gibi yani her zaman damme oldukları gibi ne zaman bu mutlak değil bunun bir şartı var. İsa hozifel mudafu muzafu ilehi hasfedildiği zaman venuye manahu ve onun manası da qasfedildiği zaman. Kemen ,mmm ve kem fi lüzumis sukuni kem ve kemenin sukuna mülazemet etmesi gibi. Vahyu aslul o binanın asıldır. Memnuniyin asıldır. Şimdi tane tane bize bu metni Şerh edecek kelime kelime. Kana şarihu şarih dedi ki: "Lamma faragtu ne zaman ki boşaldım min ta'rifil ismi ismi tarif etmekten. Yani bu işi bu işi bitirdim. Bildiği şeyin min alamatihi onun alametlerinden bazılarını zikretmekle akqaptu peşinden getirdim, peşi sıra yaptım. Zelike bunun peşinden bi beyani inqisamihi onun kısımlara ayrılmasının açıklanmasına başladım. İla mu'rabin ve mabniyin. Mu'rab ve mabni diye. Ve qaddamtu'l mu'rabe. öne aldım. Yani mebniden önce mu'rabı zikrettim li'annahu'l aslu. Çünkü o asıldır. Ve akhartu'l mabniye. Mebniyi ise erteledim. Li'annahu'l Çünkü o far'dır demişim. Demek ki sonları itibariyle isim iki kısma ayrılıyor Arap lügatında. Muğrab olan isimler, yani başına gelen amillerin etkisiyle sonu değişenler, mebni olan isimler, başına gelen amillerin sonunu değiştiremediği tek bir hale mülazemet eden Haulâ'î gibi her zaman meksurdur. Haulâ'î dedi. Şimdi dedi ki, ben muğrab ve mebni kelimelerden önce muğrabi aldım, sonra mebni aldım ee, dedi. Bunun sebebi nedir? Ee, bunun sebebi şudur, çünkü az olan muğrabtır. as olması hasebiyle çok olan da e aynı zamanda şeydir, e, mohrap olandır. Memni ise nedir? Memni ise az olandır ve şey olandır. E, yani tabiri caizse e, taneyle sayılabilecek olandır. Maddeleri hisar edebilecek olandır. Ondan dolayı bunu da şeye erteledim dediğim. Bunu da fer olaraktan erteledim. Dediğim. Bir kelime de az olan kelimenin mohra olmasıdır, memni olması değil. E, Memnuni ferdir. Zaten ne yapıyorlar? Normalde mesela muhurabın kısımlarını falan anlatmıyorlar değil mi? Direkt nereye geçiyorlar? Direkt mebniye geçiyor Çünkü kalkıp mesela muhurabın kısımlarını anlatmaya kalksa ciller dolusu kitap yazması lazım. Çünkü aslı olan muhurabın her kelimeyi tek tek ele alması lazım. Ama mebniğ öyle olmadığı için daha çok mebniği bize anlatacak. Zaten göreceksiniz şimdi beraber. Alimlerin bu kaideyi nereden aldığını daha önce anlatmış mıydık derse? Ge geçiyor muydu de der sizin? Niye böyle yapıyor? Az olanı anlatıp çok olanı anlattı. Ya evet, Rasulullah bir adam geliyor hacme bisminden. Allah Rasulü de bana ne yapsak diyor, ne yapmam gerekiyor diyor. O da diyor ki Rasulullah da bana şunları şunları yapma, geri alalım ne yapacağını düşünüyor. Yap, değil mi? Allah da mesela Kur'an-ı ne diyor? durun gelin size helalleri sayayım demiyor mesela. Gelin size Allah'ın haram kıldıklarını sayayım. قُلْ تَعَالَوْ أَتْلُوهُ مَا حَرَّمَ rabbukum. Yani gene selabbinize haram kıldığını anladım. Desek ki kul taala ve atlu ma ahalla lakum rabbukum dese, zaten ondan sonrasında asikropenler yazılması lazım. Mümkün mümkün de sayıda olan daha çok anlatılır. Burada da göreceksiniz zaten murabı çok kısa anlatacak ve diye geçecek. Ve <gülüyor> zekertu ben zikrettim enel murab muakaf ki murab huwa o tanımını söyleyecek. Şimdi murab Arap lügatındaki tanımı nedir? Murab a'rabadan geliyor. Ef'ale babından. Mu'rabun onun ismi mef'ulü ve i'arab edilmiş olan demek. Mu'rabun i'arabenin ismi mef'ulü. Araba ne anlama geliyor i'arab, Arap ruhatında? Açıklama. Beyaz. Değil Açıklamak. mi? Açıklama, beyan demek. Örnek? A'rabtu amma fi nefsi. A'rabtu Nefsimde olanı açıkladım diye. Başka ne anlama geliyor? Değişiklik. Değişiklik. Misal? De tamam. Onun midesi bozuldu. Başka ne anlamı geliyor? Güzellik. Güzellik. Cariyeton aruba. Cariyeton Güzel olan cariye diyoruz. Bu Arap lügatındaki kullanım kullanımları. Peki ıslahda nayvciler dedik işte. Örfi anlam bu. Yani bu kelimeyi Arap lügatından almışlar. Buna yeni bir anlam yüklemişler. Ne demişler? Ellezi o şeydir <gülüyor> ki yatağı değişiyor. Akir onun sonu. Bir sebebi sebebiyle ma yedhulu dahil olan şeyler sebebiyle aleyhi onun üzerine minel awamini amillerden kelimenin başına gelen amilin kelimenin sonunu değiştirmesi haline buna yarar diyoruz kelimeye de morap olan kelim amil nedir peki amil amil <gülüyor> kelimenin sonunda hükümet mısaldı <gülüyor> kelimenin üzerinde amil kelimenin Tamam, aynı, zaten aynısı. Kelimenin sonuna hükmeden. Yani kelime üzerinde etken olan. Etken de diyebiliriz yani Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman. Amiller Arap lugatında e, normalde Cürcani avamelinin girişinde diyor ki, amiller yüz tanedir. Tabi amil yüz tane değil yani genel olarak da söylüyor. Amiller yüz tanedir. Bunlar da kaç kısma ayrılır diyor. Bunlar da iki kısma ayrılır. Ee, maddi olan amiller bir de manevi olan amiller yani lafzi olan hani lafızda payı olan zikrettiğimiz amiller bir de manevi olan amiller bu lafzi maddi olan amiller 98 tane iki tane de manevi amil var lafzi amillerden kastetmiş olduğumuz şey ne? yani cümlede veya kelimede kullanıldığında bir başka kelimenin sonunu etki eden ve talaffuz ettiğimiz mesela Zeydun, Kaimun Zeyd ayaktadır Başına inne getirdiğimizde ne diyoruz? inne zeyden kaimun inne hem zeydin sonunu değiştirdi doğru mu? hem de ee, kaimun sonunu değiştirdi birini mansup yaptı, birini merfou yaptı doğru mu? inne ne diyoruz o zaman? inne lafzi bir amel diyoruz lafızda telaffuz ettiğimiz cümlenin başına gelen ve cümleyi değiştiren mesela biz diyoruz ki örnek veriyorum zeydun kelime onuran câe zeydun burada zeydi zeydun yapan şey nedir? fiildir Doğru mu? Fiil burada amildir. Zeyd'in sonunu belirleyen olduğundan dolayı Çünkü Arapçada fail her zaman merfudur. Failin fail olabilmesi için de mutlaka ne lazım? Fiil lazım. رَائِطُ عَمْرًا Veya o amran. Yani aynı Zeyd burada ne oldu? Amral'a e döndü. Sonu değişti. Zeyden'e döndü. Sonu mansup oldu. Bunu yapan şey nedir? رَائِطُّ'dur. Yine fiildir aynı zamanda. Bunlara lafzi amiller diyoruz. Kendinin sonunu değiştirmesi gibi isim cümlesini vesaire. Bir de manevi amiller var. Bu da ne? Bu da fiil-i muzari ile mükteda. Fiil-i muzari ile mükteda ve haber. Fiil-i muzari niye merfudur? Sebebini Manevi bir amil. Yani fiil-i muzari, fiil-i muzari olduğu için e, merfudur. Mükteda niye merfudur? Mükteda, mükteda olduğu için merfudur. Tamam Bunlara manevi yani lafızda payı olmayan, elle tutulmayan, gözle görülmeyen ama kelime üzerinde etki eden, ne diyoruz? Buna da manevi amiller diyoruz. Bu ve benzeri, yani bu kitabın bundan sonraki bütün kısmı zaten bize neyi anlatacak? Amilleri anlatacak. Göreceğimiz bütün amillerden herhangi birinin قَتُرْ نَدَنِنْ sonuna kadar. Bir kelimenin başına gelmesiyle onun sonunu değiştirmesine buna yaratıyoruz. Açığa çıkan esere veya mukadder olan esere. Kelimenin kendisine ne diyoruz? Kelimenin kendisine de مُعَرَب olan kelime diyoruz. Kezeydin, Zeydin kelimesinde olduğu gibi. Mesela aslı neyi bu kelimenin Zeydun değil mi? Başına ne geldi? K geldi. K harfi cerlerden bir amil sonunu mecur etmiş oldu. İşte sonunu değiştirmiş olduk. Taqulu <gülüyor> sen dersin ki: "Jaa'ani Zeydun." Jaa'ani bana geldi Zeydun Zeyd. "Wa ra'aytu Zeydan ve marartu bi Zeydin." Ra'itu zeyden Zeydi gördüm. Marartu bi Zeydin Zeyde uğradım. 3 örnekte de Üç örnekte de Zeydin sonu farklı. Birinden merfu, birinden mansub, birinde mecur. Ee, bu örneklerde niye tara sen görmüyor musun Enne ahire zeydin sonu tegayyara bi dammeti dammeyle değişti ve fethati fethayla değişti ve kesreti kesreyle değişti hakeza niye bi sebebi sebebiyle ma o şeyin sebebiyle ki dahil alayhi onun üzerine dahil oldu birinci örnekte onu merfu yapan caidi. ikinci örnekte onun mansup yapan raaituydu fiille fail gelince mef'ul aldı üçüncü örnekte onu meksur yapan ise bi harfi ceridi جَآَنِي رَأَيْدُ وَالْبَعْ Yani bu üç amilin değişmesi Zeyd'in sonunu da beraberinde değiştirdi. Sen bunu görmüyor musun? diyor. Burası tamam. Tağayyur'dan kast ettiğimizi anladık mı? Bu يَتَغَيَّرُوا kelimesini açıkladı. وَهُوَ الَّذِي Bu kısım orayı açıkladı. Tamam Tanımdaki. فَلَوْ كَانَ التَّغَيُّرُوا Şayet değişiklik olursa fi غَيْرِ الْآخِرِ Sonun dışında bir yerde olursa لَمْ يَكُن bu arap olmuş olmaz. Tanıma şöyle hemen bakın biz ne dedik? Ya değişir o, sonu değişir dedik. Demek ki sonu değil de kelimenin içinde başka bir yer değişirse buna arap demiyoruz. Örnek: felsin fels. Yani senin paraya izasagardı bu. Onun küçülttüğün zaman, ismi tasvir yaptığın zaman, foleysun, nusayrun diyorsun mesela. Sen foleysun dediğin zaman diyor, ne dedin? Değişiklik oldu. Bak bir yağ geldi bir yer geldi. Orta harfle son harfin arasına yer geldi. dese bu araptır Biz bu iraptır diyor muyuz? Hayır bu iraptır demiyoruz. Ne başında bir amil var, ne de e, değişiklik sonunda olmuş. Veza kesertehu onu cem'i teksil yaptığın zaman eflusun diyorsun mesela eflus diyorsun. Burada da bir değişiklik olmuş ama biz buna irap demiyoruz. Niye? Çünkü değişiklik başında olmuş, sonunda değil. Ve fulusun ve fulusun estağfurullah. Herkese fulusun de Yine değişiklik olsa da kelime de bu yarab değildir. Çünkü sonunda olmamıştır. Wa aynı şekilde law kana tagayyur fi'l akhir. Tagayyur değişiklik sonunda olursa walakinnhu lakin o değişiklik leyse sebebi avamili. Avamiller sebebiyle olmazsa. Eğer bu da değildir. Bu da yarab değildir. Örnek. Celestu haythu calasa Zeyd. Zeyd'in oturduğu yere oturdum diyorsun mesela haysu fennehu muvakkaf ki o yujuzu caizdir <gülüyor> lekesenin icin ente demen haythu bi dammi calestu haythu calasa zeydun de caizdir damm ile ve de caizdir calestu hayfe zeydun de caizdir ve haysi demen de caizdir bil kesri calestu hayfi zeydun demen caizdir demiş ki illa yani bu caiz olmakla beraber ancak, anne, bu üç vajih, listede sebebi, amilin değişmesi sebebiyle değildir. Ya yani, amil sebebiyle değildir. Ela tara, sen görmüyor musun? Anne amilin biridir. Amil tektir Üç örnekte de. Ve o Üçünde de cenesidir. Ve kat ucunda. وقات وجد bulunduğu mahahu bununla beraber et tegayyurul mezkur zikredilen tegayyur bununla beraber bulunmuş oldu. Şimdi haysu normalde e, kelime olaraktan cinsine haysunun haysu hayfu zarf hayfu haysu zarf. Mekan ifade eden zarflardan bir tanesi haysu. Haysuma حيث diyoruz ya bize haysuma. حيث Haysudan geliyor. Ma sonradan eklenmiş. Ittaqillaha haythuma kunta. Nerede olursan ol Allah'tan kork diyor Aleyhisselam. Allah ayeti kelime diyor ki: "Ve min haythu kharajta fawalli vechheke şatral mescidil Yani hangi nereden çıkarsan çık yönünü Mescid-i Haram'a dön. Nereden? Yani mekan ifade o min haythu kharajta fawalli vechheke'l-haram. Normalde fasih olan en yaygın olan bu kelimenin damme üzerine memni olmasıdır. Damme üzerine memnidir. Nas mahalinde de çünkü zarftır. Bütün zarflarda olduğu gibi. Fakat Lisanu Arapta yani İbn Arapta bu kelimeyi ele aldığında kısayden bir e, nakil yapıyor. Kısay diyor ki ben bazı kabilelerin bunu hayfe diye kullandıklarını da gördüm. Beni temimden iki kabilenin diyor bunu ben e, hayfe diye kullandıklarını da gördüm. Ayrıyeten bazı kabilelerin benin esettense bunu hayfi diye kullandıklarını da e, gördüm. Mesela ayette dikkat ederseniz wa min haythu min harfi Haysun'un başına gelmiş ama Haysun'un sonunu değiştirmemiş. Biz buradan ne anladık? Biz buradan anladık ki demek ki fasih olan damme üzere mebliğ olmasıdır. Çünkü Kur'an Arap lehçelerinden, Arap lügatlarından hangisiyle inmiştir? Hicaz ehlinin ki Hicaz ehlinin lügatı da nedir? En fasih olan lügattır. Arap lehçeleri arasında en fasih olandır. Tamam? Bu da oradan geliyor. Hayfu celese zeydun, hayfe celese zeydun, hayfi celese zeydun. Beni Temin ve Beni eset. bunu bu şekilde kullanmışlar. Ama fasih olan damme dama üzere kullanılmasıdır. Bu değişiklik ama amille olmamış. Doğru mu? Amille olmadığından dolayı buna ne demiyoruz? Buna Yarab demiyoruz. Tamam mı? Şey burada bitirdi. Muğrab ismi burada bitirdi. Kısa zaten tutmuş oldum. Dediğimiz gibi bu asıl. Şimdi mebniye geçelim. Mebni ne? وَلَمَّا <gülüyor> فَرَغْتُ <gülüyor> Ne zaman ki ben boşaldım, bitirdim. Min zikri Muhrabiz, Muhrabiz zikr, Muhrabiz zikr ne birer Mabniye, Mabniye zikr dem. Ve onu muakkıb o, elazi o şeydir ki, Gelzemu tarikaten, waheedaten, tek bir yola mülazemet ediyor. Mülazemet yani sürekli beraber olmak, ayrılmamak demek. Gelzemu beraber oluyor, ayrılmıyor. Tarikaten, waheedaten, tek bir yola mülazemet ediyor ve la sonu değişmiyor. Bi sebebi ma yedhulu onun üzerine giden sebebiyle sonu değişmiyor. Demek ki bazı kelimeler var. Başına amil gelse bile onun sonunu değiştiremez. Tamam? Mesela dedik inne ismin başına geldiğinde sonunu ne yapar? Nasıl? yapar. Fiil failin başına geldiğinde faili ne yapar? Merfu yapar. Ne verdik inne Zeyden ca Zeydun gibi örnek verdik. Haula kelimesini kullanalım. Inna haula muakkak جَاءَ Değişti mi sonu? جَاءَ geldiğinde sonu هَوْلَيْ اِنَا de geldiğinde sonu هَوْلَيْ İşte buna ne diyoruz? Başındaki amil ne olursa olsun sonu değişmeyen ve tek bir yol izleyen kelimelere mebni kelimeler diyoruz. Mebni isimler diyoruz. Daha doğrusu. ثُمَّ قَسَّمْتُهُ اِلَى اَرْبَعَةِ يَقْسَمْ Sonu, onu dört kısma ayırdım diyor. مَبْنِيٍ عَلَى kesri, Kesse üzerine mebni olanlar مَبْنِيَنْ عَلَى الْفَتْحِ فَتْحَى üzerine mebni olanlar مَبْنِيَنْ عَلَى الْضَمِي دَمْمَى üzerine mebni olanlar مَبْنِيَنْ عَلَى الْسُكُونِ وَسُكُونَ üzerine mebni olanlar olmak üzere onu dört kısma ayırdım. Zaten dört tane hareket varsa dört tane de kısmı olacak. Başka da bir yolu yok bu işin. Şimdi o zaman mebni olan ismin tanımını öğrendik. Mebni olan yani, şey yaptığınız zaman şimdi kısımlarına geçiyoruz. Bir, Kesra üzere mebni olanlar başlığımız bu. Kesra üzere mebni olan kelimeler. ثم قسمت المبني على الكسر Sonra ben kesra üzere mebni olanları ayırdım. İlâ i̇ki kısma yine iki kısma ayırdım. Demek ki kesra üzere mebni olanlar iki kısımdır. Bir, A birinci kısmı. Kısmın muttafakin aleyhi Araplar arasında üzerinde ittifak edilen kısımdır. Birincisi. Nahu haula هؤلاء kelimesinde olduğu gibi فإن جميع العربي موقع ki bütün Araplar يَكْسِرُونَ آخِرَهُ onun sonunu meksur yaparlar فِي جَميعِ الْأَحْوَالِ bütün hallerinde ister fail olsun ister mef'ul olsun ister isim olsun ister haber olsun fark etmez Araplar onu her halinde kesse üzere مَبْنِي olarak okurlar bunda Araplar ihtilaf etmemişler جاء هؤلاء رأيت هؤلاء مررت بهؤلاء إن هؤلاء كَانَ هَاُولَئِهِ Değişmez. Tamam. B ikinci kısım ise Arapların ihtilaf ettiği. Kesse üzerine memniliğinde Arapların ihtilaf ettiği. وَقِسْمٍ مُكْتَلَفٍ فِيهِ Üzerinde ihtilaf edilen e, kısımlar. نَحْو حَذَامِ وَقَطَامِ Bunlar kadın isimleri. حَذَامِ وَقَطَامِ Kadın isimleri. Bu isimlerde olan ihtilaf gibi. وَنَحْوِهِمَا Ve o ikisi gibi olan minel a'lamil muennesati muennes olan özel isimler yani bu şekil olan faali kalıbında olan kadınlara ıtlak edilen ve özel isim olarak kullanılan bütün isimlerde de Araplar iktilaf etmiş El gelecek olan ala vezni faali faali vezninde gelen kadın isimleri ve emsi ve emsi kelimesi gibi. İza aradta sen murad ettiğin zaman bihi onunla el o günü ki kablayevbikat senin içinde bulunduğun günden bir önceki günü kastetmiş olduğun emsi kelimesi de hakeza e, Arapların üzerinde ihtilaf etmiş olduğu kelimelerdendir. Demek ki kesra üzerine mebni olan kelimeler isimler iki kısımmış. İttifak edilen haula gibi ihtilaf edilen. İhtilaf edilenler hangisidir? Faali kalıbında olan hazami, katami gibi kadınlar için kullanılan özel isimler ve dünü kastettiğin emsi kelimesi. Tamam Bunlar da Araplar ihtilaf etmeyecek. Bakalım ne demişler? Nasıl okumuşlar? Fa emma babu hazami, Hazami gelince yani faali kalıbında olan özel kadın isimlerine ve nahvihi ve misallerine fa ehlul hicaz. ehli yani Mekke, Medine, Yemen ve çevresinde yenunuhu ala el kesri mutlaqan. Onu mutlak olarak kesre üzerinde okurlar. Tamam? Nerede gelirse gelsin. Ja'a Hazami, ra'aytu Hazami marartu bi Hazami değişmez. Fe Derler "Darnal ki, ja'atni Hazami, Hazami bana geldi." Burada Hazami ne fail? Doğru mu? Ja'atni geldi. Kim geldi? Hazami. Merfu olması lazım. Sonra dambeli olması lazım ama kesralı gelmiş yine. Wa Hazami, Hazami gördüm burada. Eee ben gördüm kimi? Hazami. Hazami meful. şey gelmesi lazım. Mansup gelmesi lazım. Fethalı. Kesralı gelmiş yine. Wa marartu bi Hazami. Herkese. Ve ala şairin sözü bunun üzerine gelmiştir diyor. Şimdi şairin şiirini okuyalım. Falavle muzi'jatun min el leyli lamat terka el qata tib el manami izaa qalet hazami fessaddiquha fe innel demiş. Falula şayet olmasaydı el muzi'jatü ürkütücü ve endişelendirici geceler. haca bir şeyi bir şeyi ürkütmesi ve endişeye düşürmesi muzi'un endişeye düşüren kişi demek yani ismufail muzaijatun ismufailin çoğulu tamam felawulal ul insanları ürküten insanları korkutan endişeye sevk eden olmasaydı minel gecelerden yani gecelerden insanları korkutan ürküten geceler olmasaydı lemetaraket terk etmezdi qata qata denilen kişi tayibul manami uykunun güzelliğini terk etmezdi. Şimdi uyumayan bir adam var. Birilerinin aklına da geliyor. Bu adam niye uyumuyor? Allah geceyi uyumak için yaratmış. Doğru mu? O da diyor eğer insanları ürkütecek geceler olmamış olsaydı kimse uykunun güzelliğini zaten terk etmez. Yani hata denilen şahıs uykunun güzelliğini terk etmezdi diyor. İve kalat hazami, hazami konuştuğu zaman fesadıquha onu doğrulayınız. فَإِنَّ الْقَوْلَ Çünkü söz مَا قَالَتْ حَزَامِ حَزَامِنِنْ سَيْلَدِينَ فَإِنَّ Çünkü söz مَا قَالَتْ Emirlerden ve nehilerden sonra gelen inneye nasıl anlam veriyorduk? Emirlerden ve nehilerden sonra gelen inneye muhakkak gidemiyorduk. Değil mi? Ne diyorduk? Çünkü inne emirden ve nehiden sonra gelirse öncesini ta'lil eder. Mesela اِشْرَبِ الْمَاءَ suyu iç fenean mufidun çünkü o faydalıdır. İnne burada suyu iç emrinin sebebini açıkladı. Yani illiyet anlamı ifade etmiş oldu. Fastagfiruhu innehu gafurur rahim. Allah'tan mağfiret talebinde bulunun. Çünkü o gafur ve rahim olandır. Mesela şimdi burada diyor ki hazamı doğrulayın. Hazret emretti bize fe innel çünkü söz Ma qalat Hazami Hazami'nin doğru sözlü olmasından ötürü Hazami'yi doğrulayın demiş oldu. Şimdi buraya bakalım abiler vacul istişat. Sizin ikrarınıza binaen tek tek beyitleri falan şey yapmayacağız dedik. En sona bırakacağız. Kitabın bütün konularını gördükten sonra dönüp kelime kelime yarabını yapacağız. İza zaman. İza ne ifade ediyor? İza şart edatlarından. Ama özelliği ne? gayr cazime. Şart edatları iki kısma ayrılır. اَدَاتُ شَرْطٍ جَزِمًا اَدَاتُ شَرْطٍ غَيْرُ جَزِمًا Doğru mu? Cazime olan edatlar da iki kısma ayrılıyor. Ee, doğru mu? İki fiili cezmedenler, tek fiili cezmedenler diye. Bir de cezmetmeyenler var. Niye bunlar? Cezmedenler kadar kuvvetli değiller. Ama içeriklerinde şart anlamı da barındırıyorlar. İsa da bunlardan bir tanesi. قَالَتْ فِيْلِ mazi. Söylediği zaman. Kim söylediği zaman? Fail lazım bize. Her fiil fail ister. Doğru mu? Hazami. Hazami söylediği zaman. O zaman Hazami burada fail. el failu merfoğudur. Fail merfoğudur. Raf alameti de dammedir. Doğru mu? Umumen. Peki burada Hazami ne gelmiş? Meksur e gelmiş. Demek ki Hicazlılar hazami mebni kabul ettiklerinden dolayı. Biz bunu nasıl ihrabe edeceğiz bu, bu tarz kelimeleri? Hazami <gülüyor> fail diyeceğiz. Mebni ala'l-kesr. Kesre üzere mebni'dir. Fimahalli rafet. Fakat raf mahallendir. Yani işgal etmiş olduğu alan, işgal etmiş olduğu mahal raf mahallidir. demişiz ve cüretlişat bu. Evet. Demiş ki fezekeraha fil beyti beyte onu iki defa zikretti. Merrateyn iki defa zikretti. Meksuraten meksur olanlardan ma'naha fa'ilun ikisinde de faildir. İkincisi nerede onu unuttuk. Hazami ikinci cümledeki Hazami. Fe innel kavle ma Hazami. Aynı şekilde burada iki defa geçmiş. İkisinde de e, fail konumunda ama ikisinden merfu okumamış, meksur okumuş. Çünkü Araplar bunu mebni ala'l kesr olaraktan kabul ediyorlar demiş. و افترقت تميم بنو تميم kabilesi bölündü. Ferqateyni iki fırkaya bölündü. Fe ba'duhum bazısı yu'ribu bunun hepsini harab eder. Bazısı bidammen raf'an damme ile merfu kabul eder ve bil fethi nasban ve cerre kabul yani ne gibi isim muzarif gibi, Tamam? Onun gibi muamele ediyorlar. Yaqulu feyakulu der. Ca'atni hazamu. Hazamu bana geldi. Bak burada faildir, merfu'dur, ref alameti dammedir. Ca'atni hazamu. Bu Benî Tamim kabilesinde böyle. Wa ra'aytu hazama. Burada mef'uldür, mansuptur, nasb alameti fethadır. bi hazama. Burada da mecrurdur, cer alameti gibi. Bil Ve aktaruhum ise Benî Tamim'in ise يفسلوا, ayırıyor beyden arasını mâkāna âhirehuraan sonu ra olan ile kevabari ve bari kelimesi gibi ismül likabile bi ismidir ve hadari hadari kelimesi gibi ismül likaukebi bir yıldızın ismidir Ve safari kelimesi gibi ismül limâin bir suyun ismidir feyebnîhi 'ale'l kesri bunu kesre üzere mebni kabul eder yani bu kalıpta olup da sonu ra ile bitenleri kesre üzere mebni okur kel ijaziyidir. Hicazların aynısı gibi. Ve ma laysa ahiruhu Fakat sudur olmayan hazame gibi, qatame gibi seyu'ribuhu onu i'rab eder araba ma la yansarif. Mansarif olmayan isim gibi. Yani marfu'un bi'damma ve mansubun min Bu şekilde i'rab ederler. Tamam? Yurfu'u ve şeklinde i'rab edenler demiş. ama اَمْسِينَ Burası anlaşıldı galiba ee, Hazami ve benzeri kelimelerde Hicaz ehlinin görüşü sabit Görüşleri bu Ben U'temim iki fırkaya ayrılmış Bir grup aynı şey gibi e, Hicazlılar gibi Ben U'temim iki kısma ayrılmış Bunlardan bir grup ne yapıyor? Birinci grup Birinci grup Hep, Bütün hepsinde aynısını İkinci grup Sonu bitenleri şey yapıyorlar? Hicaz ehli gibi yapıyorlar. Kesra üzere memni sonu bitmeyenleri. bu taraf yapıyor. Güzel. Şimdi emsi'ye geldik. Wa amma emsi emsi'ye geleceğiz. İza aradti bihi el-yawm allazi sen onunla dünü kastedersen yani bir gün öncesini kast edersen fe ahlu'l-hicaz kesri Hicaz ehli kesra üzere mebni mebni yaparlar. tam Öğrencilere göre olan hangisi? Hicaz ehli i̇şte, Feya kulu nedenler ki me da geçti MC dün me da fil filumadin MC onun faaliği doğru mu ama MC olmamış MC olmuş farkına çünkü keser üzerine mebni yatakftu itikaf ettim MC dün burda ne olması lazım MC olması lazım zarf olduğundan ötürü dünü ifade ediyor yani ama olmamış. Wma rai tuhu muz MC mesela demişiz burada da herkese mahallen meksur. بِالْكَسْرِ فِي ahvali فَلَاسَتِ Üç halde de kesre ile okurlar demiş. Şair demiş ki buna delil getirecek. مَنَعَ الْبَقَاءَ Baki kalmayı, sürekli olmayı, ebedi olmayı men etti. Ne men etti? تَقَلُّبُ Şemsi Güneşin sürekli takallub etmesi. Yani doğup batması, hal değiştirmesi men etti. Yani ne demek bu abiler? Şu demek, Güneş gibi büyük bir yıldız bile yerinde sabit kalmıyor ve sürekli hal değiştiriyorsa demek ki hiç kimse o zaman ne olamaz insanlardan kimse baki kalamaz herkes kendi faniliğini güneşe bakarak anlayabilir وَتُلُعُهَا ve onun doğuşu Min yani batmadığı yerden doğuşu hani bir yerden batıyor başka bir yerden ise doğuyor sürekli Ve onun doğuşu hamra سَافِيَةً böyle açık, safi, katışıksız, kırmızı olarak doğması ve gurubu her safraa kelvorsi ve gurubu her ve onun batış es safraa sarı bir şekilde kelvorsi zafran gibi sarı bir şekilde batması hakiza bunu gösterir eliyoruma bugün âlemummayaciu biri ne ne geleceğini biliyorum ve me da bi fasli kadahi emsi ama kesin hükmüyle dün geçmiştir tamam dün yapacağını yapmış hükmedeceğini hükmetmiş ve geçip gitmiştir demiş وَمَذَا جَشْتِي امسي ب ب فصل normalde emsi medanın neyi faili emsi medanın faili ama burada farkındaysanız ne gelmiş burada farkındaysanız yani vecül istişat burası yani meksur olaraktan gelmiş demek ki Araplar bunu Hicazlılar bunu mebni olaraktan kabul ediyorlar fa emsi fil beyti fa emsi kelimesi beyta faildir bi mada mada'nın failidir ve huve meksurun ama meksurdur كما ترى. senin gördüğün gibi demiş de anlattığını anladık değil mi? Yani bakilik hiç kimse için söz konusu değildir. Eğer bir şey baki olacak olsaydı buna en layık olan güneşti. Fakat bak güneşe diyor, sürekli değişmesi, doğarken kırmızı doğup batarken e, sarı batması. E, misal bunlar hepsi hiçbir şeyin sabit kalmayacağının göstergelerinden bir tanesidir diyor. Yani bugünün geleceği belli olduğu gibi dün de alıp gitti artık dün diye bir şey yoktur diyor şair. وافترقت بنو تميم فرقتين بنو تميم إيسا اكفرقا يأير فمنهم من أعربه onlardan bir قسمه onu إعراب etti رفعا ضميلا مرفوع وبالفتحة مطلقا ومطلق olarak فتحيلا يعني غير منصرف اسمler gibi onu إعراب etmişler قال ماذا أمسو مدافيل نجشت أمسو دن فاعل bunu مرفوقم الشر بالضامة ضميلا وعتكفت أمسا İtikaf ettim ne zaman emse, dün zaman ifade eden zarf olduğu için e, Fetha olaraktan yani mef'ul olaraktan Fetha okumuşlar. Mansup okumuşlar. وما رأيته muz أمس Muz harf-i olmasına rağmen emsi değil emse diye okumuşlar. Bilfethi. قال الشاعر Şimdi ben tamimimin bunun kullandığına dair delil neyin? لقد رأيت عجبا مذ أمس قسم olsun ki kat إلى yan yana geldiği zaman Kasem ifade eder. Demek ki orada mahzuf olan bir fiil var, oximum var. Bulam da o kasemin cevabı olaraktan gelir. Tamam, bulam la, la cevap olan, kaseme cevap olaraktan gelen. Lam biliyoruz ki burada kasem var. La kadar ey ki ben gördüm acem, acayip bir şey gördüm. Muz emsa, dün den bu yana acayip bir şey gördüm. Acayizen yaşlı kadınlar acuz yaşlı kadın demek. Acayiz yaşlı kadınlar demek. Çoğunu acuz. Yaşlı kadın. Acaizen مثle Saali 5 Beş tane Saali gibi olan yaşlı kadın gördüm. Saali Lisan-ı Arap'ta İbn-i diyor ki Araplar Saali Kutrup Bide Gawl Saali Kutrup Bide gavul. Bu üç tane kelimeyi diyor var yani olmamasına rağmen var olduklarına inandıkları bir takım yaratıklar için kullanıyorlar. Bizdeki ve canavar hayalet Ondan sonra başka ne diyoruz? Karabasan misal. Yani aslında yok bu tip şeyler ama biz onların sanki insanlar varmış gibi muamele ediyorlar. Bu bu tarz. Demek Araplarda da cahiliyede var. Mesela diyor bazı işte cinlerden olup da sihir yapanlarına işte Saali diyorlar, Kutrup diyorlar vesaire farklı isimler kullanıyorlar. Yani hayalet diyebilirsiniz. Karabasan diyebilirsiniz mesela bu kelime. Adam diyor beş tane hayalet gibi kadın gördüm dün. Ye'kulna yiyorlardı? ma fi rahlihinne yüklüklerinde olan yani azıklarında olan hemsa. Hems böyle e, ne ona? Fe la tesma illa diyor ya Allah ayette o gün sen fısıltıdan başka bir şey duymayacaksın. Yani insanlar konuşacaklar ama korkudan böyle sessizce konuşacaklar. Hemsa o demek. Ye'kulna ma fi rahlihin hemsa. Yani beş tane yaşlı kadın görmüş. Önlerinden işte çıkınlarını koymuşlar önlerinde Oradan yiyorlar ama böyle sessiz sessiz fısıltı halinde yiyorlar. Adam nerede korkmuş bunlardan kızmış. La tarakallahu lehunnedirsen. Allah onlara ateş bırakmasın. Eee demiş. Ve la liqine illa Zamandan da zorluktan başka bir şeyle karşılaşmasınlar. La tarakallahu Allah terk etmesin lehunne onlar için dırsen diş. Ve la karşılaşmasınlar dahr zamandan illa ta'san. Ta An. Ancak zorluk ile karşılaşsınlar demiş. Ee, şairimiz. Burada mecru istişhat ne? Vachul istişhat. Burada söylememiş bir söyleyelim. Ems kelimesi. Başına muz gelmesine rağmen ems'inin meksur okumamışlar. Ne yapmışlar? Fethalı şey yapmışlar, fethalı okumuşlar. Bu Beni Temimin ems kelimesini ve benzeri kelimeleri mutlak olarak gayrı musarif gibi aldığının delilidir. Normalde ne demesi lazımdı? La rakadra eytu adaban muz emsi demesi lazımdı. Tamam? Devam ediyorum. ومنهم من اعربه بالضمه رفعا ومنهم بنو تميم ده بر قسم من اعربه هو اعربته بالضمه ضمه olarak وبناه على الكسر وبونه كسره üzerine mebni kıldı nasben ve cerren nasb halinde ve halinde ise onu kesre üzerine mebni kıldı demiş ne gibi Cemil müennes salim ya ile salim anladım. Cemil müennes salim tamam. Cemil müennes salim gibi. Ve za'ama zajjaji yuhaqiratu ve yu zajjaji zanati min arabi arabtan bazısı men yebni emsi alel fethin emsi fethu zalem men biqlar وأنشد عليه قَوْلُهُ Ve şu sözünü de bunun üzerinde şahit olarak kuvvet delil olaraktan getirdi. Muzemsa emsa var ya şiirde. O da bu şiiri getirmiş. Kim bu şiiri getiren? Zeccaci. Demiş Araplar bu kelimeyi mutlak fetha üzere mebni okurlar. Delilinde bu şiiri İbnü'şan'ın şiirini söylemiş. Şimdi İbnü'şan ona cevap veriyor. wes bu ma doğru olan bizim takdim ettiğimizdir. Allahu Teala tabii. Min anhe muhreb, giro munsarif. Muhreb فقط gide munsarifter. Diye. Ve zama, zama zannetti, an amsa, amsa kelimesi, filبيti, fil beyti, fil fili, bu beyte, فعل ماذن, ماذي olan fiildir Amsa var ya, amsa, adha gibi. O öyle zannetmiş. Ve faigilhe mustetur. de gizlidir. Ve taqtiru, taqtida muz amsal masao, uh, axşam, vakti girdikten akşam akşam vaktine girdiğinden bu yana diye takdir de bu şekildedir demiş. Tabii biz ne yaptık? Hicaz ehlinin görüşünü tercih etmiş olduğumuz için hem nerede görürsek görelim ne yapacağız? Kesse üzerine mebli okuyacağız. Şimdi normalde hani biz bu kitapları okurken bu tarz görüşler bize biraz şey geliyor. Ben yani tuhaf geliyor. Yani ben bunu niye anlatmış mesela? Şimdi ne gerek var? Buna diyoruz. Şimdi şu anda gerçekten Arapça ile Arapçayla Arapça ile ilgilenme olaraktan hani çok alt düzeylerdeyiz yani genel dünya alemi böyle hani Arapça o bu kitapların yazıldığı dönemlerdeki Arapçaya olan ilgi Arapça ile ilgilenme seviyesindeki kaliteyle şu an üniversitelerde dahil olmak üzere Arapça'ya ilgi artık o kadar fazla değil en son ne kalmıştı Arapça'ya aşırı ilgi olan bu e, eski usul Medrese dediğimiz, işte Türkiye'de olan, işte Irak'ın Kürdistan bölgesinde olan, işte Moritanya'da olan vesaire Suud'un bir kısmında var. Böyle o eski usul Habeşistan dediğimiz yani Eritre oralarda olan medreselerde böyle Arapçaya çok üst düzeyde ilgi vardı. Onlar da yavaş yavaş düşüyorlar. Yani şimdi onlar da artık öğrencilerini üniversitelere yollamak zorunda oldukları için hani iş biraz paraya dönüştüğünden dolayı mecbur onlar da o eski ilgi alaka seviyesini düşürdüler o eski düzeydeki alakada bu bile çok az. Yani hani okuduğun kitaplarda her lehçeden, her lugattan, her şairin şiirinden bir şeyler var. ve bunları bilmediğin zaman o doğal olaraktan yanlış anlayacaksın. Hani böyle bir sıkıntı olacak. Bunlar biraz onun için yani dönemiyle alakalı bir mesele. Bizim dönemimizle bir alakalı bir mesele değil. Onun için siz bilseniz ki buradan kafi olaraktan emsi icazların yanında kesre üzerinden de bir de bu konuda ihtilaf var kafi. Tabii sınavda sorduğum zaman değil yani genel olarak bu kadarını bilmeniz sizin için kafidir. O zaman neye geçtik şimdi? Vel mabni ala'l fathi. Fatha üzere mebni olanlar demiş. Wa lamma faragtu min zikri'l mabni ala'l kesri, kesrenin mabni olanını bitirdikten sonra zekertu'l mabni ala'zikreti'l mabniye ala'l fathi. Fatha üzere mabni olanları zikretmeye başladım. Wa mathaltuhu ve ona misal verdim bi ahadi 'ashra wa akhawatihi. Ahad ve kardeşlerini ona örnek verdim. Taqulu sen dersin Caani <gülüyor> bana geldi ahada ashara raculen 11 tane adam geldi. Şimdi caani normalde bana geldi. Kim geldi? Fail ister. Ne olması lazım da orijinal? Ahadu ashara olması lazım. Çünkü fail merfudur. Ama farkındaysan burada ahada mansup. Yani fethalası fethalı gelmiş mansup demeyelim de. Niye böyle oldu? Çünkü bu fetha üzere mebni olan kelimelerdendir. 11'den 19'a kadar 12 müstesna fetha üzere meblidir. وَرَأَيْتُ 11 رَجُلًا 11 tane adam gördüm. وَمَرَرْتُ بِ11 رَجُلًا 11 adama uğradım demişiz. Üçünde de farkındaysanız başına bi gelmesine rağmen bi 11 demedi bi 11 dedi. Sebebi ne? Çünkü bu kelime fetah üzere mebldir. Bi fet'il kelimeteyni iki kelimenin fethası ile fil ahvali selasati üç haldenin. şekilde sen dersin. فِي اَخَوَاتِهِ Onun kardeşlerinde ila تِسْعَةَ عَشَرًا Bakın dikkat edin nasıl okudu. اِلَى تِسْعَةَ عَشَرًا Dedim yani ila تِسْعَةِ demedim. Ee, mesela 19 Çünkü Fetha üzere mebni olduğu için başına harf gelmiş olsa bile ne diyor okuyoruz onu? Fethalı okuyoruz. اِلَى تِسْعَةَ عَشَرًا Hemen hazır size tatbik edecek bir alan çıkmış oldu. Bunun tek istisnası nedir? 11'den 19'a kadar illa istneye haşara, 12 üstesindadır. Fəinl keliməten ula muvakkak ki birinci kelime minhu ondan tuğra bu edilir. Bil elifi rafan merfu olduğunda elif olur alameti ve bil ya'i nasban vajra mansub ve mejür olduğu zaman ise ya olur alameti. Ee, sebep çünkü iki kelimesi ne mülhakdır? Tesniye mülhakdır sendersin. ساندرس جاءني 12 رجلا جاءني bana geldi 12 رجل. Burada isna faildir. Raf alameti ise eliftir. Wa raaitu ithnay Burada ya'dır nasb alameti. Wa marartu bi ithnay ashara burada cer alameti hakeza ya'dır. Wa inna ma lam ben müstesna kılmadım. İ'rabu hada bunun i'rabını mil'i itlaqi kavli itlak sözümden ve 11 ve kardeşleri dediğimde ehavat kelimesinden 12 istisna yapmadım diyor. Niye? Li annani çünkü ben sezkuru zikredeceğim Firma بعد daha sonra enne ihneyni muakkak ki isteyidi kelimesi iharabani iharaba lidar iharaba muthanna musanna olan kelimenin iharabıyla iharabel mutlaqan mutlak olarak ve in rukiba veya başka bir kelimeyle terkip edilmiş olsa bile yani iki tek başına değil 12 olsa 22 olsa 32 olsa fark etmez. Ne mürekkep olursa olsun tesniye gibi şey yapılır. Şimdi geri dönüşe metne geri dönün. En ana metnimize geri dönelim. Burada ne dedi abiler? Bakın dikkat edin. Eee ve 11 ve ahavatıhi fi luzumil fethi. 11 ve kardeşleri fethaya ederler. Doğru mu? Metinde dedi ki, dediğim metinde 12 müstesna. Böyle bir kelime kullanmadı. Şimdi senin aklına gelebilir. Madem müstesna niye metinde bunu istisna tutmalı diye sebebini anlatıyor. Zaten diyor ben birkaç konu sonra bu meseleyi özellikle anlatıp zikredeceğim için bir daha bunu istisna kılmadım diyor. İbn Burada okuyalım mı yoksa okuyalım mı? Duralım mı yoksa bir sonraki derse mi bırakalım? Burada. Burada duralım isterseniz ya da bunu hızlı bir şekilde okuyalım. Hani tek bir konum kalmış onu da bitirelim sonra komple bitirelim dersimizi. evet okyalım da burayı da bitirelim bir ara verelim. el damm. Şimdi damme üzere mebni olanlara geldik. Ve lemma faraqtu <gülüyor> min zikri'l-mabni, mabni olanların zikrini bitirdikten sonra alal fethi feth üzere zekartul mabni alal damm damme üzere mebni olanları zikretmeye başladım. Ve masantuhu bi qablu ve Qablu ya işaret ettim. Ve ve meseltu misal verdim bir kablu ve ba'du kablu ve ba'du'yu misal verdim ve işaret ettim ila annahuma o ikisi için vardır arba'a halatin dört tane hal vardır demiş. Çünkü kablu ve ba'du her zaman damme üzerine mebni olmazlar. Kablu ve ba'du her zaman damme üzerine mebni olmazlar. Ne zaman damme üzerine mebni olurlar? Bazen. Yani olana demişti idha uzifa al-mudafu ileyhi wa nuya ma'na. Yani mudafu ileyhi hazfedilir ve manası da niyet edilirse damme üzerine mebni Bunun dışında olmaz Şimdi tane tane bize bunun kısımlarında 4 hali var. Tabii kablu ba'du tek başına değil. Kablu ba'duya hangi kelimeler dahil? Esma'yı iched. Esma İsmi Ön, arka, sağ, sol, bütün, cihet ifade eden bütün kelimeler önce, sonra bunlar hepsi kablu ve ba'dunun hükmünü alıyorlar. Tamam? Mı? Hepsini beraber düşüneceğiz. Bir, Yahdaha birincisi أن o ikisinin olmasıdır yani kablu ve badunun mudafeyni lafzan lafzi olaraktan mudaf olmalarıdır. Seyuraban <gülüyor> i'rabadan derler nasben ala zarfiyeti zarfiyet üzere mansup olaraktan av bimin veya u harficer ile mahfuz olurlar ki meksur olurlar tamam İkisinden bir tanesi. Eğer kablu ve bagdu muzaf olursa ve izafe de lafzi bir izafe olursa, o zaman da mesanede, kapla rjuli, bagda rjuli, kapla seneti, bagda seneti. Mesela bagda seneti, seneden sonra diyoruz. Burada bagda seneti isim tamlamasıdır ve bu lafzidir mesela veya min bagdi seneti diyeceğiz. Yani bagdi min ile mecürü yapacağız. Tamam? Örnek sen dersin جئتك sana geldim قبل zeydin, zeyden önce. Burada kablen mudaftır, Zeydin mudafu ileyhidir. Kablen ne olmuş? Zarfiyet üzere mansup olmuş. Doğru mu? Ve ba'dehu ve Zeydten sonra جئتك قبل زيدن ve جئتك بعد زيدن. Burada bu zamirdir. Zamirler de isimdir zaten. بعد mudaftır, hu mudafu ileyhidir. Bak burada ne olmuş? Burada e, zarfiyet üzere şevl. Nasıl irab edecektik bunu? جئتو G jaina sierab ediyoruz. Bir daha. عربية.. Onu like of <huk pronouncement> C söyle fiil Arapçası Onun bu sokaktaki çocuklar da söylüyordu. Menvâle sukun el-ittisali bi zamir mutahariken. Tamam? Tu damirun mebniyun ala damirun mebniyun ala addammi fi mahalli raf'in fail ci'tu ka damirun mebniyun ala alfethi fi mahalli nasbin mef'ul liennehu mef'ul ci'tu ka ben sana geldim cümle bütün öğelerini aldı mı? cümle bütün öğelerini aldı ke'ye de gerek yok ci'tu desen kafir zaten fiil cümlesinin umdesi nedir? özü fiil ve faildir ci'tu ke geldim qabla zeydin zeyd'den önce qabla'yı nasıl erab edeceğiz? qabla zarfun منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة Zaydın mudafu ilahi meccurun وعلامة جره الكسة الظاهرة diyeceğiz و بعد ضرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الزاهرة هو ضمير مبني على الضم في محل جر mudafu ilahi diyeceğiz قبل Zaydın وبعد Zaydın فتنصيبهما على الظرفية sen o ikisini üzerine mansup yaparsın Şöyle olsaydı cümlemiz: Jitu ka min Zeydin ve min zeydin. min qablihi, min Mesela burada da başına min gelmiş farkındaysanız ba'di ne yapacağız? Ba'di mecrurun bi majur, min diyeceğiz. Cerru mecrur mecrurun bi min ve alamatu jarrihi el zahira diyeceğiz. Sen o ikisini min ile mecrur yaparsın, haft yaparsın. قال الله تعالى الله عز وجل dedi ki kezzebat yalanladı qavmunuhin onlardan önce kavm-u Nuh'un kavmi Cümlemizin orijinali ne? Kezzebat qavmunuhin qabluhum. Dolma doğru orijinali bu. Kezzebat yalanladı fiil-i mazi. Kim yalanladı? Bize fail lazım. Qavmu kavmi fail. Nuhin izaf ol'duğu. Tamam? Qabluhum burada qable kelimesi cihat ifade eden isimlerdendir. ''Hum'' ile beraber e, ''mudafu ileyhidir'' ve bu lafzi bir izafe olduğundan dolayı ''Kable'''yi nasıl yarab ediyoruz? ''Kable'' diyoruz ''zarftır, mansuptur, nasf alameti de zahiri fethadır'' diyoruz. ''Fe bi'eyyye hadithin ba'de Allah'ı Allah'tan sonra, Allah'ın sözünden sonra hangi söze inanacaklar? Yani Allah'ın sözünü inkar eden adamlara başka söz ne getirse neye inanacaklar? yor Allah'a övdüler. Burada da ba'dellahi Allah'tan sonra ha keza eee burada zarfiyet üzere mansuptur. Elem yetihim onlara gelmedi mi? Ne fail lazım bize. Ne beu haberi. Ellezine o kimselerin haberi ki min qablhim kendilerinden öncekilerin haberi mesela. Burada qablhim qabl mudaf him mudafu ileyhi başına min gelmiş onu ne yapmış? Onu cer yapmış. Mecr istişat bu. Min ba'di ma ehleknel quruna el-uleya. Min ba'di sunre ma ehleknel İlk e, nesilleri helak ettikten sonra diyor Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede. Burada da min ba'di ma. Burada ma e, mudaf olan ba'din başına min gelmiş. Onu eee yapmış. Demek ki cihet isimlerinin birinci hali neymiş? Cihet isimleri mudaf olur ve bu izafe lafzı olursa ya başlarına harfi cel gelir onları mecur eder mi gibi bu olmazsa zarfiyet üzere cihet ifade ettikleri için zarfiyet üzerine ne olurlar mansup olurlar bütün zarflar zaten mansuptur. El halatu saniye ikinci hal en yuhzaf el mudafu ileyhi mudafu ileyhi hazfedilir ve yunwa thubutu lafzih sadece lafzı sabitmiş gibi niyet edilir. Tamam mı? Ve yunwa niyet edilir. Kubut lafzı, lafzının sabit olmasına niyet edilir. Feyu <gülüyor> urabali edilirler bu durumda. Ne oldu o zaman kâide? Cihet isimleri muzafu ilehi hasfedilirse edilirse ve hasfedilen muzafu ileyhinin lafzı varmış gibi konuşan kişi niyet ederse bunu eğer ki bu açıklamayla bilinebilecek olan bir şey, kişi kendi muradını izah etmesi lazım. O zaman aynı zik edildiği gibi ne yapılır? İrab edilir. Fakat وَلَا يُنَوَّنَانِ اذاfe tenvin almazlar لِنِيَّةِ الْإِضَافَةِ اذاfeye niyet edildiğinden dolayı Şimdi normalde bir önceki için söylüyorum bir öncekinde mesela e, tenvin alabilir mi? Kablo, Badu emamu, خَلْفُ tenvin alabilir mi burada? alamaz niye çünkü temel kaidelerimizden bir tanesi Mudaf tenvin almaz Mudaf tenvin almaz kesinlikle Burada da hakeza her ne kadar mudaf görünmese bile yani mudaf-ı ilahi gitmiş muzaf muzaf olmaktan çıkmış diyebilirsin o zaman temin koymamız lazım Bir öncekine niye temin koymadık? mudaf-ı ilahi olduğundan dolayı e burada mudaf da gitti her ne kadar lafızda muzaf görünmese de konuşan kişi muzafu ı varmış gibi muamele ettiğinden ötürü tamam, temin almasına gene engeldir bu durum Örnek Min قبل ناد كل مولا Fema'atfet maulen alayhi al-awatifu Dimashk. Min qabli nadâ. Bundan önce çağırdı. Kullu maulen qarabatin. Herkes kendi yakınını çağırdı diyor. Fema'atfet maulen alayhi al-awatifu. Şimdi bakın burada normalde bunu aslı Min kabli zalika. Bundan önce. Bunun bu nasıl bu? Min kabli zalika. Bundan önce. Qabli zalika qabli mudaf zalika mudafu ileyh. Doğru mu? Muzafu ilehi olan zalike gitti. Sen bunun başına min getirdin. Kablinin daha önce temin almasına engel olan durum neydi? Muzafu ilehidir. Muzafu ilehi gidiyorsa min de diyor ki yok tam herden kadar muzafu ilehi lafzın görünmese de. Fakat konuşan şair buna niyet etmiş. Yani o sanki orada varmış gibi muamele etmiş. Ondan dolayı temini yine almaz. Varmış e gibi kabul ettiğimizden dolayı temini yine almaz demiş. 3. Bakayım, ne demiş? El-riwayat-u bi-khaft-i-kab-l -kab kelimesinin mecnur haliyle rivayet olunmuştur. Bi-gayri tenuin, tenvinsiz. Ey ve min qab-li Yani aslı ve min qab-li zâlikedir. Fahudhif zâlike hasfedildi min lafzı, lafızdan. Wa qaddara hu Fakat ne yaptı? Onu sabitmiş gibi takdir etti. Lafızdan hasfetti, o zaman huzif حذف ذلك من اللفظ ذلك إلى فصن حذفتي وقدره ثابتا فقط أو صابت مشتبهونا مقابلتي وقرأ الجحدري جحدري خذو والعقيليُ والعقيلي لله الأمر من قبل من قبلي ومن بعد يا خميش نورمال دعاءة قبل وبعد فقط جحدري وسائدا من قبلي ومن بعد يا خميش آية كلامينية بالخفة bi gayri tenvin bir şekilde okumuşlar. E min قبل الغلب ve min Yani yenilgiden önce ve yenilgiden sonra. Ayet-i kerimenin ne? Lillahi'l emru min qablu ve min ba'du. Neyi anlatıyor Allah burada? Alif lam mim. Ulvetur rum. Fi adnal ardi ve hum min ba'di Lillahi'l emru min qablu ve min ba'd ve O gün müminler sevinecekler diye. Şimdi Normalde Allah'in emrı, emir Allah'ındır. Yani güç, kuvvet, e, nüfus Allah'ındır. Min kablu ve min ba'du. Bundan önce ve bundan sonra. Ne, ne peki bundan önce bundan sonradan kastedilen ne? Rumların galibiyetinden. Cahderi ile Okeyli demişler ki, o zaman, o zaman, bu bunun aslında neydi? Min kablil galabi ve min bagil galabi Allah zavcide şeyi götürdü, galibi götürdü. Fakat önceden zikredildiği için biz lafzını sabitmiş gibi kabul ediyoruz. Onun için lillahil emru min qablin ve min ba'din. demiyoruz. Tenvinle okumuyoruz. Meksur olaraktan okuyoruz. Tamam. Fahadefel mudafe ileyhi ve qaddara vücudahu. Mudafu ileyhi hasfetti. Yani galep kelimesini. Ve qaddara ve qaddara vücudahu ve onun varlığını da takdir etti. Demiş. İkinci halimizi de anlamış olduk. Cihet isimleri... ''Mudaf mudafu ilehî oldukları zaman, eğer mudafu ilehî hasfedilir, fakat onun varlığına, lafzının varlığına niyet edilir ise'' demiş. E, aynı şekilde i'arab oldular fakat tenevin almazlar. Çünkü izafesiz lafzden görünmese de biz onun varlığını kabul ettiğimizden dolayı demiş. Elhâletü <gülüyor> <gülüyor> s-salife, üçüncü hâl. ''En yuqta'a ahadil idâfeti lafzen ve manan Yani izafeden kesilecekler, ne lafızda ne manada izafe olmayacak. ولا ينوى المضاف اليه مضاف اليه niyyet edilmeyecek aynı şekilde feyurabahani aynen şekilde i'rab ederler i'rabı mezkura zikredilen i'rab gibi i'rab ederler fakat lakinne huma yunawalan fakat o zaman tenvin alırlar tamam o zaman tenvin niye çünkü tenvinin önünde engel olan lafzi izafe veya lafzen olmasa da manevi izafe ortadan kalkmıştır kalkmışsa o zaman tenvine geri dönecekler لِيَنَّهُمَا çünkü o ikisi حين izin o zaman e, ismani tammani tam olan iki isimdir كَسَائِرِ الْأَسْمَاءِ النَّكِرَاتِ nekire olan diğer isimler gibi nasıl nekire olan her isim temin alıyorsa hakezen bunlar nekire olan ve e, ne olan nekire olan ve munsarıf olan isimler nasıl ki tam yani anlamında söylüyor e, temin alıyorsa bunlar da alır جِئْتُكَ ve وَبَعْدًا Önce ve sonra sana geldim diyorsun G2 qablin ve min ba'din diyorsun mesela gibi. Kala şairu şair dedi ki: "Fasaga li'ş-şerabu ve kuntu qablen akadu agsü bil-mâ'il furâdi." saga bir şeyin rahat olması, rahat rahat, sıkıntısız bir şekilde oluşması. Saga liye benim için rahat olduğu eş-şerabu içmek. Ve kuntu qablen ben öncesinde idim. Akadun neredeyse su boğuluyordum bilme Fırat'in. Yani su içerken bile neredeyse boğuluyordum. Şair bunu e, intikamını aldıktan sonra söylüyor. Yani şair birinden intikam almadan önce diyor ki ben su içtiğimde bile neredeyse su beni boğuyordu. Hani boğazıma takılıyordu. Fakat intikamımı aldım, işimi bitirdim. Şimdi su içtiğim zaman fesakale yaşar bu. Artık rahat rahat bu bizde Türkçede şey var ya boğazımdan geçmiyor. Rahat rahat boğazımdan geçti. Boğazımda kalsın. Ee, gibi mesela onu anlatıyor şair ve ju'lishta ne fasara sa'ra fi lmazi jaru majur ne bana kolay oldu e sharabu içecek fail merfu e ve kuntu kana ismi kana doğru mu tu onun ismi kablen onun ne olaraktan gelmesi lazım normalde bunun mansup olması lazım doğru mu Peki e, nasb olduğu zaman neyle mansup olmuş? Tenvin ile mansup olmuş. Sebep? Çünkü izafeden kesilmiş. İzafeden kesildiği zaman da e, izafeye niyet edilmemiş. Ne lafzî ne manevi olarak. Herhangi bir nekire olan ismin tenvin aldığı gibi bu da aynı şekilde tenvin almış. Ve i anlaşıldı. وَقَرَعَى بَعْدُهُمْ Bazısı şöyle okudu o ayeti Rum suresine kâti لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلٍ وَمِنْ بَعْدٍ Niye böyle okumuşlar demişler lafızda şey yok, izafe yok takdir edilmesi de böyle bir şey de gerek yok hani bu delil ister demişler o zaman biz bunu şey kabul ederiz normal nekire bir isim gibi kabul ederiz böyle olunca da مِنْ ve min بَعْدٍ diye okuruz demişler بِالْخَفْدِ وَالْتَنْوِيلِ ve tenvin ile okumuşlar. Al-halatu rabi'a bi'l ilgine den halle geldik şimdi. En yuhzaf el muzafu ileyhi, mudafu ileyhi hazf ve yunva fakat onun manasına niyet edilir dun el-lafzihi. Lafzına ise niyet edilmez. Tamam? Yani lafzı varmış gibi muamele edilmez ama sanki manası varmış gibi niyet edilir. yani mebni olurlar hene izin o zaman hal-i dammi üzerine kirâat-ı seb'ati. Yedidene imamın kıraati gibi lillâhil emru min qablu ve min Emir galibiyet bundan önce de bundan sonra da Allah'ındır. Dördüncü o zaman nasıl söyleyeceğiz? Asıl bizi ilgilendiren. Cihet isimleri eğer izafe olursa, muzaf muzaf ile olursa, muzaf ile hasfedilirse ve hasfedilen muzaf ileyhinin lafzına değil de manasına niyet edilirse eğer, o zaman ne yapılır? O zaman e, damme üzere mebni okunur. Bu da dediğimiz gibi ancak beyanla bilinmesi mümkünür. Yani şair yazar kendi beyanını söyler ben bunu kastettim der ve okuyan o niyetle okur misal o zaman hükmü değişir. Tabi burada dedi ya mesela bazıları ayeti min kablin bu şekilde okumuşlar bu normalde yani Arapçanın vecihlerinin cevazı Kur'an üzerinde geçerli değil. Yani bizim için Kur'an'da asıl olan nedir? Asıl olan Kur'an Kıraatlarında nakildir. Yani bunun tevatür yoluyla bu kıraat bize nakolunmuşsa bu şekilde okuyabiliriz. Mütevâtir bir yolla nakl olmayan ama Arap vecihlerinden birinin caiz olduğu bir kıraatla Kuranı ne yapamayız? Okuyamayız. Tamam? وسبعة القراء مَا قَدْ نَقَلُوا fe mutawatirun fe leysa yu'malu bi illa şeyde zamzamin ulumul kuran da söylüyor fe sab'atul qurra'in ma kad naqalu tane karinin nakrettikleri fe mutawatirun mutawatir olandır fe leysa bunun dışındakilerle amel edilmez tamam amel edilecek olan kendisiyle 7 kıraatla varütün yedi kıraat tevatürle gelmiş diğerlerine şaz kıraat diyoruz yani diğer 7 kıraatin dışındaki kıraat şaz kıraatlar Evet bu konuda ihtilaf var ben umumunu söylüyorum. Yani kimisi 10 kıratı asıl kabul edip 4 kıratı şaz kabul etmiş. Kimisi 7 kıratı mütevazi kabul edip ki bu cumhurun e, görüşü diğerleri şeyi kabul etmiş. Diğer 7 kıratı şaz kırat olarak. Da. Hatta üçünü şaz diğerini hiç kale bile al, diğer dördünü kale bile çıkarmamışlar, şey almamışlar. Tabi sonradan gelen alimlerden mesela Cezeri e, sonradan gelenlerden Cezeri buna muhalefet etmiş. Yani daha farklı bir şey söylüyorum. Ama normalde cumhurun yanında sabit olan şeyi söylüyorum. İnşallah ulumul Kuran'la ilgili metne zaten sıra onda. Sonraki kitap şu an okuduğumuzdan sonra onda. Onda bunun tafsilatını anlatacağım. Şunu biz bileceğiz sadece, bizim bilmemiz gereken. Yani biz normalde Arapça vecihlerle ilgili bir şey varit olduğu diyelim. Birileri de istişat gösterdi bize. Biz bakacağız, diyeceğiz ki yedi kiraatten bir tanesi mi böyle okumuş? Böyle okumuşsa caizdir, böyle okuyabilirsin diye Tamam? Ama yedi kıraatten bir Cahderi ve yani bunlar yedi kıraatten bir tanesi değiller. misal yedi kıraatten bir tanesi okumamış ise eğer Arap vecizliklerinden bir tanesine uygun olmuş olsa bile biz bununla Kur'an-ı Kerim'i yapmayız. Kur'an-ı Kerim'i okumayız. Umumen bilmemiz gereken şey bu. Daha sonra inşallah e, ileride sizin bu tafsilatını kuran Kur'an'da göreceğiz. Evet. Billahil emru min qablu ve min ba'du ayet kelimesinde olduğu gibi ve qouli akhawatihuma ve benim ve qouli ve ve o ikisinin kardeşi sözüm arattu bihi onun ile kastettim esma el cihatis sit altı tane cihatin yönlerini ifade eden isimler evvelu ve dunu ve bunlar gibi olanlar قال الشاعر şair dedi ki la amruke senin ömrüne yemin olsun ki ma adri ben bilmiyorum ve inni ama ben korkuyorum. Ala eyyina, hangimizin üzerine tadul meniyetu evvelu Yani ilk olaraktan ölüm hangimizin üzerine gelecek onu bilmiyorum. Demiş senin ömrüne yemin olsun ki ben korku halindeyim. E, buradaki vavvahaliye çünkü. Ve inni le'aujalu yani ve inni fi hâletil veceli ne demek. Yani ben senin ömrüne yemin ediyorum bu sözü söylerken ben şu haldeyim. Hangimize önce ölüm gelecek ben onu bilmiyorum. Ala eyyina ta'du fi'l-mudari'un. -fi Doğru mu? Muzari olan fiildir. Merfuun merfudur. li-tajarudihi min an-nawasibi Nasib ve cazip edatları olmadığı için de mef'ulun raf alameti nedir? Ad-damme'tu'l-muqaddara 'ala niye? li-men'i zuhuriha. Yok, tahzurmaz. Ağırlık, değil mi? Ağırlıktan dolayı açığa çıkmadı. Ta'du ne? el Onun unun merfuun. Tamam? Evvelu burada zarftır. Doğru mu? Evvelu ilk olarak zarfiyet ifade ediyor. Fakat burada farkındaysan evvelu'yu biz ne olarak okuduk? Damme üzerine mebni okuduk. Diyeceğiz ki çünkü bu zarf ifade eden isimlerdendir. Burada izafe vardır. E, fakat bu izafe e, kesilmiştir. İzafeden muzafı kesilmiştir. Lafzına değil. Lafzına değil neyine niyet edilmiştir, manasına niyet edilmiştir. Tamam, bundan ötürü de demiş, bundan ötürü de bunu bize örnek olaraktan vermiş. Peki böyle olmasaydı nasıl okuyacaktık? Yani mesela diyelim ki biri dese ki hayır ben bunun mesela harekelerini bilmiyoruz diyelim duayeti. Önümüze geldi. Nasıl okuyabilir? Ala'i ne ta'dul meniyetu diyebiliriz. Değil mi? Çünkü bize göre burada izafe yok. Tam binekire isim gibi. O da tenvin alabilir o zaman. O şekilde okuyabiliriz. İza ene lem u'min ve lem yekun liqa'uka illa min wara'u demiş burada da hakiza e, illa min varau varau min gelmiş başına normalde varai varai olması lazım başına min geldiği için fakat demek ki şair şöyle düşünmüş demiş ki varau e, mudaftır mudafu ileyi hasfedilmiştir hasfedilen mudafu ileyi de e, lafzına değil niyetine e, manasına niyet edilmiştir bundan dolayı e, bunu damme üzere mebni okumuş. Yoksa eğer biz bunu böyle bilmesek ne lika uke illa min vara in vara in diyecektik. Tamam? Vara in, vara in diyecektik. Min vara in diyecektik. El mebni ala sukun son kısmı da okuyalım artık bitirelim. Sukun üzere mebni olanlar. Bu dört e, bize zikretmiş olduğu kısımdan son kısmı doğru anlarsanız eğer diğer üç kısmı kendiliğinden anlaşılır. Yani hani belki sıralama biraz e, öğrencinin anlamayacağı şekilde olmuş. Yani bu son kısım anlaşıldığında diğer kısımla alakalı zikrettiklerinin konumuzla bir ilgisi yok. Yani onlar bambaşka konuların şeyleri yani. Sen şunu bileceksin, cihet isimleri, zarflar bu gibi zarflar ya damme üzere mebni'dir veyahut da değildir. Seni bilmen gereken bu. Ne zaman damme üzere mebni'dir? Damme üzere mebni olduğu zaman muzafu ile hasfedilir ve manasına niyet edilirse damme üzere mebni'dir. Bunun dışında kalanlarda ise damme üzere mebni kendi hali üzeredir. Diye. Bilsen kafi, tamam? Zaten e, izafe yoksa temvin alır, izafe varsa temvin ama bu buranın konusu değil yani böyle anlatınca çok karışık gibi oldu ama siz şu şekil anlasanız kafi. Ya da üzere mebnidir veya damme üzere mebni değil mi Ya mebnidir ya mı oraptır? halinin özelliği izafe hasfedilir ve manasına niyet edilirse bitti. Bunun dışında hepsinden mi oraptır deseniz kafi. Anlaşılıyor. Bu kadar. Yani o anlatmış olduğu tafsilatın hepsi onlar başka başka konular. Hepsinde farkındaysanız muhrab zaten. Tenvin alıp almaması ile alakalı bir konu değil. mudaf mudaf ile ile alakalı bir Kafayı karıştıran kısmı zaten orası olmuş oluyor. Bu şekilde taksim etseniz anlaşılır inşallah. وَلَمَّا فَرَقْتُ مِنْ ذِكْرِ الْمَبْنِي عَلَى الدَّمِّ Damme üzerine mebni olanları bitirdim zekertul mabniye ala sukun sukun üzere mebni olanlara başladım ve messeltu ona misal verdim bimen ve kem men ve kemi misal verdim taqulu jaani men qama ve men qama ve marartu üçünde de men men sukun üzere fe men sen meni bulursun mulazem mulazimeten sukuni sukuna mulazimet ederekten onu bulursun fil ahvali thalase üç halde de kaza taqulu aynı şekilde sen dersin Kem malinne kaladir ve kem abdin melekte kaç tane e, köleye sahip oldun ve bi kem dirhemin iştarayta kaç dirhemle satın aldın dersen kem fil mithalil awwali birinci misalda fi mevdi'i raf'in bil ibtida mübteda olarak raf mahalindedir inde sebebi sibavihi, isebe ve hininda ve ala al khabariyeti inda akhfash akhfashin yinda haber yerindedir hakeza iclene ne olması lazım İster sibebe göre mübteda olsun İster e göre haber olsun. Mürtelada merfudur. Ama kem, ikisinde de kim gelmiş? Sükun üzere gelmiş. Ve fithani fi mevdu'i nasbin. İkinci de ise nasb mahallendedir. Alal mef'uliyyeti. Mef'uliyyeti üzerine. Bil fi'li allazi ba'daha. Ondan sonra gelen fiille. Yani sonradan gelen fiil onu nasb etmiş. Ve onu kendisine mef'ul etmiştir. Ve fithani fi mevdu'i nasbin. Khaft yerindedir. Bil ba'i ile. Ve hiya o sakinetun. Sakindir. Fil ahvali thalaseti. Üç halde de. كما ترى senin gördüğün gibi demişmüş halde de sakindir. Ve lemme zekertul mabniye ala sukunin ne zaman ki ben sukun üzere mebni olanları zikrettim müteahhiren en sonda haşitu korktum min vehmi vehminden yanlış anlamasından. Men yetawahhamu yanlış anlayıp vehmedecek olanın yanlış anlamasından korktum. Ne yanlış anlayacak? Ennehu asli. Aslın خلافınadır. Yani İbn-i sukun üzere mebliği niye en sona erteledi? Demek ki sukun üzere mebliği asıl değildir. Hani ferdir ki en sona aldı. Bu vehemden korktuğum için فدفعت ذلك vehme Ben bu vehmi def ettim bi kavli sözümle وهو asrul binâi O binanın aslıdır. Yani belki diyebilirsiniz metinde niye dedi sukun üzere mebliği binanın aslıdır? Çünkü olur ki en sonda zikretmesi yanlış anlayan birinin bunun fer olduğuna asıl olmadığını inanmasıdır. Bunu def etmek için فَوَ أَصْفُ الْبِنَاءِ dedi o binanın aslıdır dedi. Yani mebni sukun üzere mebni olmak mebliğlikte asıl olandır. Anlaşıldı. İnşallah. Şimdi hemen dersimizi kısaca bir özetleyelim. Ondan sonra geçelim. İnşallah, inşallah. İsimler iki kısma ayrılır dedik. Muğrak ve mebni olan isimler. O zaman ne yapmıştık? Biz kelam demiştik. Kelamdan kelimeyi ayırmıştık. Kelime üç kısımdır. İsim, fiil, harf demiştik. Şimdi biz neredeyiz? İsimdedir. İsmin alametleri birinci konumuz. İkinci konumuz isim sonu itibariyle iki ayrılır dedik. İki ok daha çekelim buradan. Muğrap olan isimler, mebli olan isimler. Muğrap başına gelen amiller sebebiyle sonu değişen, mebli başına gelen amiller sebebiyle sonu değişmeyen tek bir hale mülâzemet eder dedik. Muğrap'ı sonu anlattık mı? Anlatmadık. Niye? Çünkü asıldır. Neyi anlattık? Sayılı olan mebniye geçtik. Mebni tanımını söyledik zaten. Dedi ki mebniler dört kısımdır. Kesse üzere mebni olanlar. Bunlar da kendi arasında iki kısımdır. Arapların ittifak ettikleri, Haulâ'î gibi Arapların ihtilaf ettikleri. Ne gibi? Hazami, Katami ve Emsi gibi dedik. hicaz ehli ikisini de ful, kesse üzerine mebni okurlar dedik. Tamam. ben utemî ise bunları da ihtilaf etmiştir dedik. Geçiyorum bu kısmı. Sonra geldik fetha üzere mebni olanlara. Örnekle dedik hadi aşara ve kardeşleri 11'den 19'a kadar 12 müstesna her zaman fetha üzere mebnidir. İster fail ister meful olsun. Sonra dedi ki ne kesra eee estağfurullahalâ. Kesra üzere fetha üzere damme üzere mebni olanlar. Damme üzere mebni olanları anlatırken dedi ki kabru ve ba'du bir de cihat isimleri gibi. Dedik cihat isimlerinin iki hali vardır. Eğer izafeden kesilmiş ve onun manası niyet edilmişse mebnidir damme üzerine قبلوا بعدوا اولوا دونوا gibi eğer böyle değilse de muğrabdir bu kadar bir insan iskafe o orayı hiç karıştırmaya gerek yok yani muğrabdir sonra o diğeri kendi içindeki tafsilat zaten dördüncüde sukun üzerine üzere bütün harfler sukun üzere meblidir dedik kem gibi men gibi ve bu da binanın aslıdır demiş